Günaydın, ben Ezgi Kaya. Bir süreliğine Uygar Öz Esmiyerine programı ben sunacağım. Kendisi salı günü yeniden bizlerle birlikte olacak. İlk haberimizin konusu pek çoğumuzun sıkça kullandığı kargo firmaları ve zor şartlar altında çalışan kargo işçileri. Nakliyat İş Sendikası tarafından yurt içi kargoya yönelik başlatılan kampanyanın talebi, sebepsiz yere işten çıkarılan çalışanların geri alınması. Yurtiçi Kargo'nun sendikalaşarak toplu iş sözleşmesi yapacak çoğunluğu sağlayan işçileri asılsız bahanelerle ya da hiçbir sebep göstermeden işten çıkardığının anlatıldığı kampanyada Yurtiçi Kargo'nun Türk Ceza Kanunu'nun 118. maddesindeki sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi kapsamında suç işlediği de iddia ediliyor. Kampanya metninde açıklama yapan nakliyat iş sendikalı işçiler, Yurtiçi Kargo'nun haksız yere işten çıkardığı işçileri sendikal haklarını tanıyarak işe geri almasını talep ediyoruz diyerek taleplerini dile getiriyorlar. Sendikanın Eylül ayından beri kargo ve lojistik işletmelerinde insanca çalışma koşulları için sendikalı ol, nakliyat işe üye ol adı altında örgütlenme seferberliği başlattığını, bu çalışmanın sonucunda kargo sektöründe çalışan ve yoğun bir şekilde sömürülen işçilerin tek çözümünün örgütlenmeden geçtiği bilinciyle harekete geçtiğini ve sendikaya üye olduklarını anlatıyor işçiler. Bu örgütlenme çerçevesinde Özellikle yurt içi kargodan pek çok işçi sendikaya üye olmuş. Uzunca bir süre yürütülen örgütlenme seferberliği sonucunda Ankara, İstanbul ve Konya'da yurt içi kargonun belli şube ve acentelerinde toplu iş sözleşmesi yapmak için gerekli çoğunluk sağlanmış. Ancak yurt içi kargonun sahibi Arıkan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Arıka'nın işçilerin sendikaya üye olma ve örgütlenme tercihlerine saygı duymadığını anlatan işçiler... ...birçok çalışanın asılsız bahanelerle ya da hiçbir sebep gösterilmeden işten çıkartıldığını ve bu işten çıkarmaların hala devam ettiğini ekliyor. İbrahim Arıkan'ın sendika işten atarak tamamen kanunsuz ve haksız lokat uyguladığını... ...ve Türk Ceza Kanunu'nun 118. maddesinde düzenlenen sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçunun işlendiğini iddia eden işçiler... Yurtiçi kargonun önemli ortaklarından ve Avrupa'nın önde gelen paket taşıma gruplarından biri Fransız La Post'a bağlı Jeopost şirketinin de bu ortaklık sebebiyle bu suçlara ortak olduğunu da ekliyor. Yurtiçi kargonun İstanbul, Ankara ve Konya'daki şubelerinde işten atılan işçiler direnişe başlamış. Atılan işçiler anayasal sendikal hakları tanınarak işe geri alınana kadar mücadeleye devam edeceklerini de söyleyen işçiler kampanya hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz www.change.org.slash yurt içi kargo adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir hak talebi kampanyası da denizciler tarafından başlatılmış. Her şey sizin için platformu tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yönelik başlatılan kampanyanın talebi denizcilerin yıpranma payının geri verilmesi. Gemide görev yapan ve sefere katılan Miço'dan kaptana kadar değişik yeterlikteki denizcilerin tümünün yıpranma payından faydalanmasını istiyor kampanya. Dünya ticaretinin %92'lik bölümünün denizden yapıldığını ve bu durumda aslında denizcilerin dünya ticaretini omuzlarında taşıyan insanlar olduğunu söyleyen platform, denizcilerin gece gündüz demeden, hava şartlarını aldırmadan, 12 ayın neredeyse 11 ayını yurtlarının dışında geçirdiklerini ve zor şartlarda ticarete katkı sağladıklarını da ekliyor. Denizcilerin politikacılar ve devlet adamları tarafından anlaşılmadığını ve korunmadığını söyleyen platform, önceden hakları olan yıpranma payının ellerinden alınmasına tepki gösteriyor denizcilerin ve gemi adamlarının böyle bir kararı hak etmediği, deniz adamları olarak bu kararı sindirmeyeceklerini açıklayan platform üyeleri, bu yıpranma payını esirgeyenlerin, denizciliğin Türkiye için önemini düşünemediklerini ekliyor. Ülkenin dış ticaret yükünün %90'ını çeken denizcilerin, devlet tarafından fark edilmesini ve bir an önce yıpranma payının iade edilmesini talep eden platform, seçimden seçime hatırlanmak değil, kalıcı olarak çözümlerle karşılanmak istediklerini söylüyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz, denizci adresini ziyaret edebilirsiniz. Cemil Ercan Zorlu tarafından Sağlık Bakanlığı'na yönelik başlatılan bir kampanya var sırada. Kampanyanın talebi enflamatuar bağırsak hastaneleri ve poliklinikleri kurulması. Kron hastası arkadaşını 27 yaşında kaybeden Cemil, araştırdığında pek çok kron hastasının ya da ülseratif kolit hastasının tedbirsizlikler ve yetersizlikler yüzünden yaşamını kaybettiğini öğrenmiş. Hastalara bilinçsiz ilaç kullandırıldığını, ilaçların zor bulunduğunu ve teknik donanımların hali yetersiz olduğunu anlatan Cemil, hastaların konusunda uzman olmayan hekimlerle baş başa bırakıldığını da ekliyor. Hastanelerde yeterli sayıda gastroenteroloji hekimi bulunmadığını, tetkiklerin yoğunluktan dolayı zamanında yapılamadığını ve tedavilerin geciktiğini anlatan Cemil, bunun sonucunda hastaların ataklar geçirmesine yol açıldığını anlatıyor. Hastaların hem bu yetersizliklerden dolayı hastalıklarının daha da şiddetlendiğini hem de bu çağda bu kadar çözüme mümkün bir hastalık yüzünden hala pek çok kişinin yaşamını yitirdiğini anlatıyor Cemil. Milyonlarca nüfusa sahip bir ülkede bir tane bile enflamatuar bağırsak hastanesi olmayışından Sağlık Bakanlığı'nın sorumlu olduğunu söyleyen Cemil, gencecik insanları sebepsiz yere kaybetmemek için bu mücadeleye başladıklarını ve Türkiye'de en azından bir adet enflamatuar bağırsak hastanesi kurulmasını talep ettiklerini dile getiriyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz wwwchangeorg hastane adresini ziyaret edebilirsiniz. İstanbul'dan Fatih Yıldız tarafından IETT'ye yönelik başlatılan bir kampanya toplu taşıma araçlarında kedi ve köpeklerin kafesleriyle alınmasını talep ediyor. Fatih evcil hayvanların insanların günlük hayatında bir yere sahip olduğunu ve beraber seyahat etme talebinin çok haklı bir talep olduğunu söylüyor. Avrupa'da hayvanlarıyla insanların seyahat edebildiğini, bunun artık İstanbul'da da mümkün olmasını talep eden kampanya, henüz tam olarak geliştirmemiş olsa da yakın zamanda özellikle hayvansever çevrelerde hızla gelişecek gibi duruyor. Henüz tam anlamıyla olgunlaşmamış fakat talebi net olan bir kampanyada Açık Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından başlatılmış. Kampanyada öğrenciler not sorgulama sistemine sadece TC kimlik numarası ile giriş yapılmamasını, Fazladan bir şifre, SMS ya da mail yoluyla iletilecek bir doğrulama kodu gibi ek güvenlik aşaması koyulmasını talep ediyor. TC kimlik numarasına sahip herhangi birinin girip kendi bilgilerine erişebileceğini söyleyen öğrenciler, bunlar kişisel veridir ve bu kadar güvensiz bir şekilde erişilememelidir diyor. Herkesin hakkına kavuşması dileğiyle, esen kalın.